Pavlus'tan Romalılara Mektup 9. Bölüm Mesih'e ait biri olarak gerçeği söylüyorum. Yalan söylemiyorum. Vicdanım da söylediklerimi kutsal ruh aracılığıyla doğruluyor. Yüreğimde büyük bir keder, dinmeyen bir acı var. Kardeşlerimin, soydaşlarım olan İsraillilerin yerine ben kendim lanetlenip Mesih'ten uzaklaştırılmayı dilerdim. Evlatlığa kabul edilenler, Tanrı'nın yüceliğini görenler onlardır. Antlaşmalar, buyrulan kutsal yasa, tapınma düzeni, vaatler onlarındır. Büyük atalar onların atalarıdır. Mesih de bedence onlardandır. O, her şeyin üzerinde hüküm süren, sonsuza dek övülecek Tanrı'dır. Amin. Tanrı'nın sözü boşa çıktı demek istemiyorum. Çünkü, İsrail soyundan gelenlerin hepsi İsrailli sayılmaz. İbrahim'in soyundan olsalar bile hepsi onun çocukları değildir. Ama ''Senin soyun İshak'la sürecek.'' diye yazılmıştır. Demek ki Tanrı'nın çocukları olağan yoldan doğan çocuklar değildir. İbrahim'in soyu sayılanlar Tanrı'nın vaadi uyarınca doğan çocuklardır. Çünkü vaat şöyleydi. Gelecek yıl bu zamanda geleceğim ve Sara'nın bir oğlu olacak. Ayrıca Rebeka bir erkekten, atamız İshak'tan ikizlere gebe kalmıştı. Çocuklar henüz doğmamış, iyi ya da kötü bir şey yapmamışken Tanrı Rebeka'ya Büyük küçüğüne kulluk edecek dedi. Öyle ki Tanrı'nın seçim yapmaktaki amacı yapılan işlere değil, kendi çağrısına dayanarak sürsün. Yazılmış olduğu gibi Yakub'u sevdim. Esav'dan ise nefret ettim. Öyleyse ne diyelim? Tanrı adaletsizlik mi ediyor? Kesinlikle hayır. Çünkü Musa'ya şöyle diyor. Merhamet ettiğime merhamet edeceğim. Acıdığıma acıyacağım. Demek ki bu insanın isteğine ya da çabasına değil Tanrı'nın merhametine bağlıdır. Tanrı Kutsal yazıda Firavun'a şöyle diyor. Gücümü senin aracılığınla göstermek ve adımı bütün dünyaya duyurmak için seni yükselttim. Demek ki Tanrı dilediğine merhamet eder, dilediğinin yüreğini nasırlaştırır. Şimdi bana, öyleyse Tanrı insanı neden hala suçlu buluyor? Onun isteğine kim karşı durabilir diyeceksin. Ama ey insan! Sen kimsin ki Tanrı'ya karşılık veriyorsun? Kendisine biçim verilen, biçim verene beni niçin böyle yaptın der mi? Ya da çömlekçinin aynı kil yığınından bir kabı onurlu iş için, ötekini bayağı iş için yapmaya hakkı yok mu? Eğer Tanrı gazabını göstermek ve gücünü tanıtmak isterken gazabına hedef olup mahvolmaya hazırlananlara büyük sabırla katlandıysa ne diyelim? ...yüceltmek üzere önceden hazırlayıp merhamet ettiklerine... ...yüceliğinin zenginliğini göstermek için bunu yaptıysa ne diyelim? Yalnız Yahudiler arasından değil... ...öteki uluslar arasından da çağırdığı bu insanlar biziz. Tanrı Hoşeya kitabında şöyle diyor. Halkım olmayana halkım... ...sevgili olmayana sevgili diyeceğim. Kendilerine siz halkım değilsiniz denilen yerde... Yaşayan Tanrı'nın çocukları diye adlandırılacaklar. Yaşaya, İsrail için şöyle sesleniyor. İsrail oğullarının sayısı denizin kumu kadar çok olsa da, ancak pek azı kurtulacak. Çünkü Rab, yeryüzündeki yargılama işini tez yapıp bitirecek. Yaşayanın önceden dediği gibi, Her şeye egemen Rab, soyumuzu sürdürecek, Birkaç kişiyi sağa bırakmamış olsaydı, Sodom gibi olur, Gomorra'ya benzerdik. Öyleyse ne diyelim? Aklanma peşinde olmayan uluslar aklanmaya, imandan gelen aklanmaya kavuştular. Aklanmak için yasanın ardından giden İsrail ise, yasayı yerine getiremedi. Neden? Çünkü imanla değil, iyi işlerle olurmuş gibi aklanmaya çalıştılar, ve sürçme taşında sürçtüler. Yazılmış olduğu gibi, işte Sion'a bir sürçme taşı, bir tökezleme kayası koyuyorum. Ona iman eden utandırılmayacak.''